Saat 8.19, 19 Mayıs 2009 Salı sabahında, Modern sabahlar radyonuzda sevgili dinleyiciler Milli Mücadele'nin başladığı tarih bu Ama zaman içinde işte böyle ee, Nedense şey haline gelmiş bir bayram Gençlerin birbirlerinin üstüne çıkarak kule yapması ee, ve bir günlük tatil olması gibi anılan bir bayram haline gelmiş ama oturup şöyle bir sakin kafayla düşününce <gülüyor> 19 Mayıs'ın ne olduğunu düşününce aslında e, ülkenin Türkiye'nin temellerinin atılışı daha doğrusu o temellerin atılması yolundaki i̇lk, ilk adım. ilk adım. Yani daha önce de adımlar atanlar olmuş düşünceler e, kafasından geçenler olmuş ama işte başarıya ulaşan ve sonuç getiren güzel organize hareketin ilk adımı Atatürk e anla Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz hepinizin. Ve... Biz niye bayramlaşmadık bugün bu sabah? Bak belki öpüşeceğimiz tek gün olacaktı belki... Fire, o yüzden gelmedi ondan çekindiği için. Bayram kutlamaları Öksüm falan. Var, bayram ya. kutlamaları öpüşür öpüşürüz bilmem ne yine laf söz çıkar halkımda diye de gelmemiş olabilir. Valla bir e, artık bir rekla, tatlı reklam aramızda e, güzel bir birbirimize bayramını kutlayalım. Bayramımızı Çünkü kutlayalım doğru. Bugün ayrıca 90. yılı. 90. yılı. Böyle hep şey olur 10'lu yıllarda daha bir coşkuyla kutlanır bir şeyle kutlanır. Bizim de o bugüne yakışan hareketlerde bulunmamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi bütün gazetelerde var ilk sayfada zaten bu. Ee, onun dışında e, Türkan Saylan'ın e, haberleri var. Tahmin edersiniz ki. Bugün toprağa veriliyor evet, galiba. Bugün e, toprağa veriliyor ve teşvikye Camii'nde herkes e, bütün köşe yazarları hem hemen oraya okuyucuları. Bir mitinge okuyucuları. dönüşeceği beklentisi var. Evet, evet öyle bir şey var Teşvikiye'de. İzleyeceğiz televizyonlarda. De, i̇zleyeceğiz. Onun dışında çok konuşulmadı ama e, bugün mü? Yok yarın UEFA kupası finali oynanıyor İstanbul'da. Bizi ee, çok ilgilendirmiyor galiba de artık. Yani işte bir Alman temsilcisiyle bir eee Shakhtar Donetsk, Lucheskun'un takımı bildiğim kadarıyla Ukrayna mı? Ukrayna'da. Ne, İstanbul'da maç. İşte şey önceden belli oluyor ya final maçları böyle tek maç üzerinden olduğu için iki ülkeden daha doğrusu iki ülke haricinde bir ülkede oluyor. Yani gerçi öyle olmuyor. Önceden belirleniyor. Eğer o ülkenin takımı finale kaldıysa o bir avantaj olarak kullanılıyor tabii o ülke takımına da. Şimdi bu sene finale kalan takımlar Werder Bremen ve Shakhtar Donetsk İstanbul'a gelmiş ama maalesef Almanya'nın en fakir yerinden geliyormuş. İşte Werder Bremen biraz fakir bir taraftar kitlesine sahip anladığım kadarıyla Bremen. Verder Bremen'i ben işte OTTU takımından biliyorum. Nasıl? Verder veremem diye OTTU takımı var ya bir tane. Bu bahar şenliklerinde falan maçlar yaparlar. Hı. Orada biliyorum öyle bir takım ismi olduğunu. Aa, ne olacak yani? 3-5 kuruş ceplerine para koyup mı gönderirim? Ya ben bilmiyorum ki işte geliyorlar, zaten az geliyorlar. Ama bu maç yüzünden sene... tabi insanlar biraz da tepkili. Fenerbahçe Galatasaray maçı olacak, dostluk maçı olacaktı 19 Mayıs için. Hı. Ama şey mi oldu? Bu maça gölge düşürmesin diye mi iptal edildi ne? O yüzden de bir tatsızlık var. Sabah sabah da kola içersen işte gazete sayfalarını çevirirsen ıps ıps diye okursun gazeteyi. <gülüyor> Duyuldu mu ya? <gülüyor> Ay Allah. Ama buz gibiydi Ege. Buz gibiydi. Bu arada ne gelirse iz bırakırdı, tövizü stov iz bırakırdı? Su akar iz bırakır. Su akar iz Turist, bırakır. Turist döviz bırakır. Turist döviz bırakır lafı bundan sonra birazcık daha bilimsel olarak konuşulabilecek. Neden? Neden? Neden? Turist, turistlerin döviz bıraktığı ispatlanmış mı? 400 döviz... turist üstünde yapılan araştırmadan sonra. <gülüyor> döviz bıraktığı ispatlanmış. Ne kadar bıraktığına kadar açıklamalar ve şeyler var. Bilgiler var bugün önümüzde. Fiş mi toplanmış tabii? Fiş toplanmış. Her şey dahil sistemi nedeniyle Türkiye'ye gelen turistlerin kaldıkları süre içinde... ...ortalama kişi başı 708 dolar harcıyormuş turistler. Bir turist. Düşünmeni istiyorum ciddiz Ciddi ciddi düşünmeni istiyorum. Otele verdikleri para... Her şey daha canım. Her şey dahil. Zaten her şey daha sistemine geliyor. Konaklaması, yiyeceği, içeceği. Ondan sonra mesela bot trip mi yaptı, yat trip mi yaptı. Onların hepsi dahil. E, Aslı tabii. Aslı tabii canım. Geçen yıl 30 milyon 929 192 kişi gelmiş. Ee, bu sene ne kadar gel geleceği de önümüzdeki günlerde açıklanacakmış. <gülüyor> 708 Geldikten yani sonra açıklayabiliriz demişler. Ne kadarlığı 708 dolar acaba bu ya? Şimdi bir hafta. Zamandan bağımsız herhalde. Geldiği zaman 708 dolara harcıyor gidiyor. Ya yani Bunun içinde uçak bileti de varsa artık burada e, turist olarak harcadığı para devede kulak kalıyordur. Hakikaten öyle. Antalya 3 gün içinde 111 bin turist akın etmiş. 3 gün dediği. Ne tip bir 3 gün? 17 Mayıs'a kadar hava yoluyla girişe. Tabii bu arada bu domuz gribinden dolayı biraz da azalma var. Hatta bu final maçına gelecek olan taraftarlar da 40.000 kişi bekleniyormuş. Evet. 20.000 civarında olacak diyorlar. Gerçi Türkiye'de o yüz en son görüldüğü ülke, artık görmediği ülke diyecektik ama biz de işte bu Disneyland tatilini ne yapacağız, ne edeceğiz diye kara kara düşünüyoruz. Bugün tıbbi danışmanlık alacağız sağdan solda. Ciddi mi? Ha, gerçekten korkuyorum. O kadar yani ciddi şey, düşünüyorsunuz yani. Tabii tabii canım. Ya gerçi bu tamamen bürgenin evhamlı Olmasıyla ilgili bir şey ben hiç düşünmüyordum da Benim de kafama soktu Ben de o şey rahatlasınca şey yapıyorum Ben o kadar düşünmüyorum i̇şte Gerçek bir Türk olarak <gülüyor> Disneyland'de böyle bir Daha Disney yoğun sezon böyle... denen bir şey var mıymış Disneyland'de sezonu Yoğundur herhalde ama şey var Disneyland'de İblis suvası ya Hı -hı. birbirine bulaşan çocuklar tamamen. Bir de Disneyland otellerinde kalacağız. Orada daha da birbirine bulaşan çocuklar olacak. Biz bu şeylerden falan Michael Jackson ailesi gibi dolaşmak istemiyoruz. Yani. Fransa'da demiş peki mesela Yunanistan'da işte bir vaka görülmüş. Japonya'da 120'ye çıkmış. Fransa'da 15. Mı? 15 kişi de görülmüş. 15 kişi ölmüş. Öğrenlerin sayısı olmuş. Öğrenlerin sayısı olmuş. Bir taraftan da yani bu gribi çok abartmayın diyenler de varmış. Şimdi çok işkembeden konuşmak istemiyorum da. Zaten her zaman gripten ölen insanlar olur. Bu biraz güçlü bir türü. Biraz da salgın yani türü şey, galiba anılır. Hepsi salgın Gerçekten türü. Hepsi salgın evet de. Mesela Amerika'da 4500 vaka varmış. Hı. Sadece 4 ölüm var. Yani doğru tedaviyle, doğru kontrolle insanlar bundan kurtulabiliyor ki gribe yakalandım öleceğim falan gibi böyle başka e, türlü bir hastalık değil herhalde tabi şu anda işkembeden de konuşuyorum yani gripten ölen adam var ama bunu biliyoruz var domuz adam, olsun sanırım. başka şey olsun öyle bir korkalım mı korkmayalım mı aşı mı yapalım kimye bize... soracaksınız İgeciğim bunu doktorlarımızla danışacağız Çeşitli cep telefonunu açacaksın. Doktor, evet, doktor, doktor diye. Ben bunu tek başıma öğreneceğime doktorlarımızdan bu konuyla ilgili bizi bilgilendirecek olanlar varsa 210-30-30'dan e, sağlık hizmetini sunabilirler bize. Ücretsiz sağlık hizmeti. Ücretsiz sağlık hizmeti sunmak isteyen dinleyicilerimiz 210-30-30'dan arayabilirsiniz. Domuz gribüne karşı ne tip önlemler almamız lazım. Önlemler dışında bir de domuz gribi gerçekten de bir e, güncel veba gibi mi değerlendirilmeli yoksa çok güçlü bir e, hastalık diğer nöbürgenin bütün hastalıklar gibi buna da ilaç geliştirilecek falan yani korkulması gereken bir hastalıklıdır bize bilgilendirsinler zaten şu anda bir ilacı olmaması daha doğrusu bir e, serumu veya bir aşısı olmaması da galiba birazcık korkutuyor şimdi ben de işkembeden e, konuşuyor olabilirim ama öyle bir şey de var diğer griplerin işte Nezle'nin bilmem neyin ne olacağını az çok öngörülebiliyor da. Burada bazı vakalar ölümle sonuçlandığı için. Hani kontrol alınması konusunda da bir şey var galiba. Endişe Şimdi... var salgın olması. Kaç şu anda alarm seviyesi kaça çıkarıldı? Alarm seviyesi 5. 6'ya çıktı. Çıktı mı? Çıktı çıkmadı mı? Çıkmadı canım. 6'ya çıkınca Doğru. salgın oldu. Salgın Dükkanı kapatıyorsun yani. Doğru. Ülke olarak kapatıyorsun sınırları falan filan. Ama o 700 dolarınız batsın diye turistleri kapıdan çeviriyorsun işte. Doğru. Şimdi çok değerli doktor dinleyicilerimiz arar şey yapar anlatır Doktorların tam vizit saati olduğundan şu dakikalar. Bu arada bu Kadıköy'deki UEFA kupası ile ilgili olarak 2000 bilet elde kalmış. Daha satılmamış. Daha kara borsaya düştü falan filan gibi bir durum yok. Bir dakika. Hmm. Hani Galatasaray eğlenmeden önce hmm. Rüştü Saracoğlu Rüştü, Rüştü Saracoğlu değil mi Kadıköy'deki Fenerbahçe stadı? Evet doğru. Şükrü Saracoğlu. Şükrü Saracoğlu babası. <gülüyor> Rüştü Saracoğlu'nun babası. Al, Rüştü, evet ikisi de var yani. Tabii canım. Ama o kadar da yanlış bir şey söylemedim. Yok yok doğru. Ee, şimdi hani final Saracoğlu'nda Filal Saracoğlu'nda diye konuşuyordu Galatasaray. Evet. Buna istinaden konuşuyordu. Yani Galatasaray'a eğlenmeseydi finali... Evet, Değil evet İge'cim. Bazı şeyleri anlayarak çözmem ve belli noktaya getirmem bana hakikaten önce gurur sonra huzur veriyor. Tamam yani burada olacağı belliydi. Tabii Ayver canım, öncesinden, tabi, öncesinden belliydi. hava olmadı. Neyse, 20, 20 Mayıs. Günü bile belliydi, her şey belliydi. Hmm. Günü birlikmiş bak. Televizyondan da 200 milyon kişi canlı izleyecekmiş. Şansımıza en cimri ve parasız Almanlar Kadıköy'de diye de <gülüyor> haber var. E, dua <gülüyor> edelim kasansınlar. Lücescu geliyor ya benim tek canımı sıkan şey o. Kimle oynuyor Almanlar? İşte Shakhtar Donetsk. Onlar ne? Ukrayna. Ukrayna. Ukrayna'da para var mı? Yani da varsa var işte. Biraz Lücescu. <gülüyor> <gülüyor> Taraftarı Lücescu çekecek biz. Arkadaşlar... <gülüyor> İki tane içmeyi kola, bir tane için dedi Yavaş yavaş için demiş Lucescu. <gülüyor> Lucescu zaten şey dedi gelmeden önce Ben 20'sinde geliyorum Bir maçım var 21'inde benimle görüşmek isteyenlerle Görüşeyim dedi Ay ne güzel havalı havalı gelmiş işte ya Valla havalı havalı geldi Cep telefonlarıyla birlikte gelmiş Lucescu Reklamlarla coşalım ardından buluşalım Günaydın ay ay Günaydın, Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sunduğum sabahlarda günün gazetelerle bakıyoruz. Buyursunlar Ohtar Bey. O kadar güzel konser olacak ki yarın. Yer yeriden oynayacak Ege. Benim birkaç arkadaşım sırf bu konser için bir haftada hiçbir şey yemiyor. Niye? Bilmiyorum. Bir şey dağıtılacak diye duymuşlar? <gülüyor> böyle bir garip. Zaten çok görüşmüyoruz. Böyle şey yapacağız. Sim... <gülüyor> çok görüşmüyor musunuz? <gülüyor> böyle hep garip garip hareketler yapıyorlar işte. Yılbaşından önce hep tırnaklarını kestiler falan. Söktürdüler hastanede. Allah Allah böyle bir garip de geliyor haberiniz olsun ama ama güzel güzel çünkü mesela şey yapmayı düşünüyorduk biz de yarınki konserde çeşitliliği kutlamayı mı düşünüyorduk ee, yok simit Ankara simidi evet içini e, böyle tam ortadan yarılacak Ankara simidi esmer simit diyorlar ama. evet beşi 6'ya bölünecek o simit böyle yarım yaylar şekli içine peynir sile peynir konacak giren herkesi birer tane vereceğiz. Eğer çok isteyen varsa dışarıda ayrıca simit İsterseniz olur. limon yiyen karşısında, koronun karşısında. Koron, lin, kokon diye söylesinler. Valla ben cumartesi provalarındaydım. Hiç evet. öyle limon yiyince etkilenecek adamlara benzemiyorlar. Hadi ya. Merhaba. Karpuz. Son derece kibar insanlar. Geliyorlar tanışıyorlar merhaba falan filan diyor. Ooo diye bir bağırıyorsun ondan sonra. Sen, ne bağırıyorsun lan diyemedin sen de orada? Ben diyemedim. Çok çok kibar insanlar çünkü. <gülüyor> Mesela biraz böyle bir hani şey olsa... Ters Türk bir adam olsa. Artistlik yapma lan diyemeyin ha, mi? İşte öyle dersin de öyle böyle insanlar olunca seni görüyorlar tabi tabii karşılarında o yüzden rahat rahat kakalin kakalin diye vardı Ben bir çıksam karşıları ne diyeceklerini şaşırlar Ne derler? Amanın amanın. <gülüyor> Aa, Hidayet Türkoğlu yine bomba. Hakikaten bomba. Ee, Amerika'da kendisi alkışlarla karşılandı nedense maçın sonunda. Ben şey mi yapsam acaba? Hidayet Türkoğlu hayran mı olsam? Ciddi ciddi düşünüyorum bu aralar. Öyle bir şey düşünerek hayran olabilir misin ya? Olurum tabii canım? Hedefleyerek. Benim hedefim bu sene içinde, bu sene Temmuz ayına doğru Hidayet Türkoğlu hayran olmak. Zamanında bana bir arkadaşım Whitesnake albüm vermişti. Hı. Ortaokul yıllarında. Hı. Dinledim. Ciddi ciddi. Ben Yarından itibaren ev metalciyim dedim ve ev metalci oldum. Ne kadar güzel, ne kadar güzel ve sonuna kadar ev metalciliğini yaşıyorsun. Hidayet Türkoğlu hayran onun canısı yaşacaksın, hayranlığını, posterini maşacaksın, posteri, seni posteri. Ne yapmam gerekiyorsa <gülüyor> gerekenini yapacağım ya yani. en güzel şekilde yapacağım. Hidayet ben... Türkoğlu Boston Celtics miydi Hidayet Türkoğlu takım? <gülüyor> Orlando. Orlando Magic. Vay. Ondan sonra Mutfa Orlando Magic işte hmm. e, daha kolay futbola göre bir kere 5 kişi'nin ismini ezberleyeceğim, hmm. pivot diyeceğim, oyun kurucu diyeceğim, ondan sonra teknik adam ve kulüp başkanı renkler. Biz bu renkleri öyle bir şey var mı NBA'de Ney? Renk mi? Biz bu renklere gönül verdik diyor. Ee, bilmem dur bakayım İngilizcesini düşüneyim hiç karşıma çıkmadı öyle bir şey. <gülüyor> bu tip lafları da belki NBA literatürüne sokarım. Ve onu yapmak için yapman gereken şey O güzel geniş mutfağınız var ya evet. Oraya güzel bir Hidayet Türk Oğlan hakikaten posterini asacaksın Evde öyle pis pis adamların resmini istememe. Oho daha birinci dakikada Al işte bitti Nasıl ben... hayran olacaksın Serphe ki biz bu renklere gönül verdik Lafta mı? Lafta o zaman senin Hayranı O zaman <gülüyor> apartmanı as apartmanı Giriş şeyine Tamam. Sen bir kapıya alsana ya Bir de yakalan sen onu asarken Hido diye Neye indiriyorsunuz ya Hido'yu falan diyorum. Eski <gülüyor> apartmanda da vardı Hidayet teyze. <gülüyor> Burada da ben alt, alt katta Hidayet olmayıca yaşayamıyorum diyeceğim. Ya, Valla yapacaksan şu aralar tam zamanıya. Ben sana söyleyeyim. Yani 25 sayı 12 asist 5 ribanta yani double double. Bubble, double, mı <gülüyor> double double mi <gülüyor> yapacağım? Double double double double double <gülüyor> Takımını konferans finaline taşımış. Konferans gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> tır, tır, tır, akıl, Konferans beyi çatıyorum. Orlando Konferans beyi Orlando <gülüyor> Konferans ne demek ya Konferans maçı ne demek yani Doğu konferansı batı konferansı var ya East Coast West Coast gibi <gülüyor> Aynen öyle işte Doğu konferansı yeri final Konferans... ne demek ya 7. maçı sonrasında League... Lafını niye kullanmıyorlar League diye bir şey yok League. Konferans. Konferans. <gülüyor> Doğu'dan gelenler var, batıdan gelenler var. Ondan sonra finalde doğu ile batının birincileri karşılaşıyor. Konfederasyon. <gülüyor> Bu arada doktor dinleyicilerimiz bizi yalnız bıraktılar. Çok ayıp oldu bize. Çok bozulduk yani. Demek ki kimsenin net bir bilgisi yok abi. 210 30 30 telefonumu sevgili dinleyiciler yapmayın etmeyin. Buyurun efendim. Hmm. Orlando Magic 3-2 geriye düştük. <gülüyor> tamam takımını konferans finaline taşımış Hidayet Türkoğlu attığı sayıyla. İşte birer mantığıyla mı oluyor NBA maçları? 7 maçlık seri dediğine göre 7 maçlık seri dediğine göre Boston Celtics'e NBA Playoff tarihine geçen oyunuyla 101-82 mağlup etmiş ve 13 yıl aradan sonra Doğu konferansı finaline adını yazdırmayı başarmış. Konferans beyi Orlando. Lay lay lay lay lay. <Gülüyor> Ay Orlando, mi? Orlando bulunmaz eşin. Ne kadar güzel tezahüratlar. Hemen bak ne kadar şey oldum farkındaysan Orlando'ya. Orlando buldum. La la la la. Orlando <gülüyor> buldum. Magic de var. Magic, Magic de uyuyor. Magic kan Necmi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu o çocuğa ya? Ne olsun Magic herhalde büyük ihtimalle bir büyü sırasında kazana düştü ve yok oldu galiba. Ben nereye gittiğini anladım Magic Necmi'nin? Demek ki biraz da sonra doktor dinleyicilerimiz bizi aradılar. Günaydın <gülüyor> efendim. Ee, çok güzel aramışlar Ödemeli Keşke aradılar galiba Telefonu açmadan önce tabur yapmasaydım <gülüyor> <gülüyor> Keşke telefonu kapadıktan sonra tabur yapsaydım hmm, Magic bir şeye benzemiyor mu ki? Bu Norveç'te birinci olan çocuğa Evet aynısı Eurovizyonda Aynısını yandan yemiş <gülüyor> Ya. <gülüyor> Kanadalı müzisyen Jason Beck Jason Beck diyorum başka bir şey demiyorum gereksiz bir rekora imza atmış son derece gereksiz bir rekor ama şarkı söyleme rekoru sahneden inmeme rekoru falan bu tip şeylerle gelme bana tebrik ederim şarkı <gülüyor> söyleme rekoru Ege biz niye yayın rekorunu yapmıyoruz ya yayın rekoru o kadar yorucu bir şey ki ve o kadar yavan bir şey ki bugüne kadar yani iyi yayın yapan herhangi birinin bu rekoru kalkıştığını görmedim ben <gülüyor> hep kötü yayın yapıp da güzel beslenen insanlar bunu yapıyorlar ben çok cesur bir yayın yapıyorum ama bunu çok uzun sürdürebilirim diyenler yapıyorlar. Doğru. Kaç saatti acaba yayın rekoru kaç saatti ya? Öyle bir şey de bilmiyoruz ama hiç var ya. Yani mesleğimizde yaptığımız işte daha doğrusu şen yok. Sıfır. Sıfır. Sıfır. O ayrı da yani Aralıksız yayın rekorunu bilemem de haftada belli bir yayın saati üstünden bir rekor şey varsa onu dolduruyoruz. Onu biz, değil mi? herhalde biz her hafta şey yapıyoruz. Yıllık bazda bakarsan 2 gün oturup 50 saat yayın yapıp ondan sonra günde 1 saatte devam eden adamları da şöyle çat çat. Hakikaten öyle oluyor. 27 saat 3 dakika 44 saniye ile en uzun solo konser verme rekorunu Gonzales kırmış. Hayırlı uğurlu olsun çok güzel. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Dilek ve doktorum. Heh, Dilek hanım ne doktorsunuz? Aile hekimliği Dilek hanım önce bayramınız kutlu olsun. Ay çok teşekkür ederim. Çalışıyor musunuz bugün? <gülüyor> Dövüşüyorum evet işe gidiyorum şu an geç kaldım biraz da hatta. Ben sorunuzu çok merak ettim. Bir 20 dakikadır doktorlar aramıyor doktorlar aramıyor ama soru neydi? Evet, ha, tamam aslında Dilek Hanım bizim yardımımıza koşacak insansız çünkü ailece bizi ilgilendiren Alo? bir konu. Alo duyuyor musunuz? Biz sizi ha, duyuyoruz. Biz sorunuzu bir daha sorar mısınız? Çok Şimdi merak bizi ailece ilgilendiren bir durum da biz şöyle bir Paris gezisi yapacağız önümüzdeki günlerde. Hı hı. Bu domuz gribi sırasını ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünüyoruz. Acaba e, aşı falan faydalı olur mu gitmeden önce? Onun da aşısı yok. Yok. Eski grip aşıları biraz faydalı olabilir diyenler Öyle varmış. Bir söylenti var ama yani siz gittiğiniz yerde elinizi sürekli sabunlarsanız, e, her karşılaştığınız insanla tokolojik öpüşmeye kalkışmazsanız, kapalı ortamlarda biri hapşırdığınız zaman yani dışarı kaçarsanız inşallah donut ürünü yakalanmadan dönersiniz döneriz peki disneyland'e gitmeyi düşünüyoruz orası da iblis orada... kaynıyor biliyorsunuz <gülüyor> küçük iblisler Na, orada ne yapacağız yani böyle <gülüyor> öksürmeye hazırlanan çocukları tokatlıya tokatlıya bizimkinden uzak uçtan ne yapalım onlara hiçbir şey yapmayın orası zaten açık havaymış herhalde evet. bol su için a, limon Portakal suyu filan bir de bol boldu. Bol bol var. Peki şimdi bu bizde ilgili kısmıydı işin yani aşı işimize şimdilik yaramayacak o söylentiye kulak asmayalım diyorsunuz. Yani kesin bir şey yok fayda gösterebilir ama hani şeyleri farklı olduğu için anti şey yapıları. Bire bir e, bunun ilacı aşısı değil diyorsunuz. Evet. Peki bu domuz gribinden e, yani domuz gribi çok abartılıyor insanları çok korkutmaya çalışıyorlar gibi bir iddia da var ortada sonuçta yok. gripten her zaman insanlar ölür. Bunun mesela bu kadar korkunç olmasının sebebi yayılma hızı mı, öldürücülüğü mü çok e, yüksek bunun e, vücutta oluşturduğu etkilere bağlı olarak insanlar ölüyor. Yani gidip bir yeri tık diye tutup e, sizi öldürmüyor. Bir de böyle bir şey gerçekte olabilir. Normalde bizi grip yapan virüslerde her yıl değiştiriyor yapılarını. E, böyle bir değişim var onların içinde. Değiştirdikleri iki yapı var hatta. E, o ikinci yapıya karşıya da her yıl e, bir aşı oluşturulur. Geçen yıl bu virüs şu haldeydi diye. Yani bu bu şekilde değişmiş olabilir. Ee, ama yani boş vaktimiz varsa komplo teorisi oluşturacaksak. <gülüyor> işte bunu birileri uydurdu insanlığı yok etmek için saldı falan diyebiliriz. Öyle de diyebiliriz. Peki e, yani gerçekten e, diğer griplerden çok daha ciddi olduğu evet, evet, ortada. Evet evet. Nedir bu kadar ciddi yapan? Bulaşma hızı mı? Öldürücülüğü mü? Bulaşma hızı e, öldürücülüğü tabii ki. Öğütülüyor. yakalanan hemen ölüyor mu yoksa normal grip tedavisine Şimdi, cevap verenler var mı? Normal grip tedavisine cevap veren olmuş. Ne olduğu anlaşıldıktan sonra tabii daha yoğun tedavi vermişler ama ilk yakalananlar ne yazık ki hayatlarını yitirmiş diyebiliyorum. Yani bu noktadan sonra ölüm riski daha düşük ama tabii çok olabilir. güçlü Aha. bir hastalıkla karşı karşılayacağız. Evet, Elleri bol bol yıkamak Elleri bol bol yıkamak gerçekten öyle sabunla. Kapalı ortamlarda işte havalandırmak yani bir kapalı ortamda sürekli kalmamak. Yani biri hastaysa onu işte e, rapor verin, izin verin, gönderin. Diğer kalanları da hasta etmesin. Havalandırma önemli. Bir de bol bol C vitamini. -Vitamin de soru işareti. Kanıtlanmış bir şey değil ama A -a. kendimizi iyi hissediyoruz. Öyle mi? C vitamini kanıtlanmış bir şey değil mi? Kanıta dayalı tıpta çok fazla anlamı olmaz. Bulunmuş. Ha yani bu grip Aha. için, bu hastalık için değil mi söz konusu? Yok genel gripler için. Aa, hani aa, çok bir enteresan. şey vardır ya, vitamini al geçer. Renciye işte. ee, üreticileri yakmasın Dilek Hanım sizi. <gülüyor> Yakmaz bir şey olmaz. Zaten ben mevsimi de hasta geçti. Hastalık olunca bol bol yiyorum <gülüyor> Bir zaten. de kimseyle tokalaşmıyoruz, öpüşmüyoruz. Değil mi? Aa, Mümkün evet, olduğu kadar. Çok önemli, Evet o çok önemli. Peki bu ağızlarımıza doktor maskeleri <gülüyor> takmak. Ağızda değil o. Ağız ve buruna takarsak bizi korur. korur mu? Çünkü solunum yolu enfeksiyonu ya yani burun ve ağız e, büyük oranda koruyacaktır. Çünkü biri hapşırdığı zaman ya da solunumuyla partikülü saldığı zaman havada asılı kalıyor. Öyle bir bariyer koyuyoruz gibi düşünün. Peki direk Hanım. Dilek Hanım bir şey soracağım hemen veda etmeden <gülüyor> önce. Ne olur cehaletin başlayın. Şimdi e, bu aile hekimliği kavramı son yıllarda daha bir çok duyar olduk aile hekimliği Aha. kavram değil de. bir uzmanlık alanı değil mi? Bu bir uzmanlık alanı? alanı. Aile hekimliği Türkiye'de aslında 70 yılların sonundan beri var. Bir klinik uzmanlık dalıdır. Hı hı. Ee, uzmanlık eğitimi sırasında dahiliye kadın, doğum, çocuk, e, genel cerrahi ve psikiyatri rotas dönüşümlü eğitimleri vardır. Hı, hı. Ee, aile hekimliğin esprisi şu bir insan yaşı cinsi cinsiyeti cinsi demeyeyim de, cinsiyeti <gülüyor> <gülüyor> evet ee, işte sosyal durumu ne olursa olsun vücudunda herhangi bir anormallik hissettiğinde ya da e, psikolojik yapısında ya da sosyal halinde bir anormallik hissettiğinde ilk olarak aile hekimlerine başvurmalıdır denir. Çünkü aile hekimleri eğitimleri sırasında bir sana biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan ilk değerlendirme yapacak hatta tedavi edip hani daha son tedavi edemezse ilgili branşlara sevk edecek bilgi ve beceriyle donatılmıştır. Hmm. O zaman genel uzman uzman genel doktor diyebilir miyiz size? Demeyelim böyle aile kimliği konusunda çok şiddetli tartışmalar var. Ha o yüzden demeyelim, evet, tamam. o yüzden aile kimliği uzmanı. Çünkü diyeyim. bir yandan narencieciler size gelecek, diğer literatürde tartışan doktorlar bize gelecek. <gülüyor> ya, ya, Durup dururken tartışıcı dilek dedim. Başka bir şey peki, söyleyeyim. Tamam, peki çok Dilek hanım ne istersiz Disney hattın artık sizden onay aldık rahat rahat gidiyoruz. Dilek'le de bol bol gezin, Moder sabahlarım Facebook'taki şeyine koyun grubuna ha, tamam, Biz oradan bakalım. <gülüyor> Çok teşekkür ederim efendim. İyi yolculuklar. Kolay gelsin dileklerimle. Sağ, olun. Gelsin Sağ olun. olun. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Evet. Aile hekimi olmak istiyorum ben. Ben şimdi bir tane de güzel ressam bulup Hı -hı. şu doktor maskelerine güzel güzel resimler kendim için Angus Young kadar yalan bir şey ki niye nesi yalan ya daha havalı bir şey var mı dünyada böyle filmlerde görmüyor musun doktorlar cerrahlar özellikle böyle değişik bandanalar takıyorlar kuru kafalı falan filan Tamam tak bence ama şey yapma sadece ağız ve burun değil de sadece gözler açıkta kalsın seni gözler ve sadece ağız açıkta sadece kalsın ağız. Sen, deri bir maske düşünüyorum evet, çok güzel fikir işte böyle git günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın ay ay ay Postal Service Such Great Heights e, Ruken Hanım'ın doğum günü armağanıydı modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler Oktay Demir'cimizinle de birlikte buyursunlar efendim Postal Postal Postal servisleri. Postal dedi Google'a rakip geliyormuş Gelmez Wolfram Alfa Bu arada Google dünyanın en iyi markası olarak Geçtiğimiz günlerde tescillendi Ben diyordum ya hani Böyle bir gelecekte dünyada Sınırlar, ülkeler milliyetler falan kalksa tamam hmm. hani öyle şeyler var ya anti e, anti topya dis topya oldu onlar da böyle bütün dünya markaların eline geçmişti Coca Cola ülkesi bilmem ne falan öyle bir şey olsa ben Google ülkesinde yaşamak isterim ben o soruyu bana sormuştun hatırlıyorsun değil aha. mi ben ne cevap verdim hatırlıyorsun ben Hasildar oldum mu Hayır Lehman Brothers demiştim <gülüyor> ve ondan sonra Oktay Demirci'nin nazarı diye açıklandı Lehman Brothers çevrelerinde. Ya hakikaten Google'da yaşıyorum Google vatandaşıyım oğlum falan diye Biz Google'cılar biraz böyle Akdeniz kanı taşıdığımız için Öyle konuşmak isterdim yani Wall Street'de ben olmak isterdim Veya Walmart ikisinden biri Ne kadar güzel Walls. Wolfram Alpha Google'a meydan okuyacak Yeni arama motoru bugün hizmete giriyor Hayırlı uğurlu olsun bugün Gidelim gidelim kendimizi bir arayalım bakalım Neydi? Wolfram Alpha İsmi zor, zor. Alpha.com mu? Yok bilmiyorum adres yok Stephen Wolfram tarafından geliştirilmiş İngiliz 20 yaşında doktor usulamış Böyle şey site popüler olur mu ya Wolfram Alpha diye Wolfram Alpha bana bir floresan şeyi çağrıştırıyor ya Wolfram Alpha Niye bana bunu çağrıştırıyor Onu da ilerleyen günlerde açıklayacağım Şimdi ee, Çeşitli data yorumlaması ve hesap işlemleri için Kullanıcıyı Google gibi başka sitelere yönlendirmeyecek olan Arama motorunun Google'a ciddi bir rakip olması bekleniyor test yayınındaymış şu anda var mı bir şey yazamadı değil mi wolfram alfayı kodlayayım mı wolfram alfa zom <gülüyor> diye bir şey aradım şu klavye tepede duruyor <gülüyor> wolfram alfa bu, bu siteyi bir yere yazın demiş Bunu var bugün buldum e çıktı mı Hı -hı. bu siteye mahkeme kararıyla Hı -hı. ne zaman ne, ne olmuş making the world's knowledge computable çok havalı. Ee, ne, ne abi ya? o hiçbir şey anlaşılmıyor siteden ne bu ne biçim Oo, ya? Oo, dana kadar arama çubuğu yazmış buraya. Dur bakayım bir kendimi bir arayayım. Bir yaz bakayım. Yaz oraya. Kodlayayım mı EGK ajanını? Ya ne? Yaz bakayım. O bir insanın moralini bozuyor ya. O kadar büyük arama çubuğu mu olur? Bari o zaman fontu büyük olsun. Oo, arada arada bir saattir arıyor. Wolfram Alpha. Ne buldun benimle ilgili Wolfram Wolfgang olsaydı hadi. Ha, Wolfram Alpha, Alfa'yı da... Oho. Ne yazdı? Ne yazıyordu? Kabacan diye bir şey buldu. <gülüyor> e daha yeni yeni abisi. Daha yeni yeni test aşamasında. Wolfram Alfa isn't sure what to do with your input. Yok ya. Bir yaz bakayım Uktay Demirci ya sana ne verecek. Çok enteresan sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Şimdi e, sitenin güvenilirliğini sağlayacak tek input oktay demirci olacak diye düşünüyorum. Ne çıktı? Enter yaptın ve EG. Ha. Ne çıktı? kabacan hani, diye çıksa ya benim de. Related input. <gülüyor> inputmuşsun oğlum sen Neymiş Related input oktay. Yani böyle bir havalı bir şeyler yapmışlar ama. Ha neymiş bana bununla alakalı olabilen şey neymiş? Input onu gir dedi. Demirci. Ee, en azından soyadımı tuturdu. Senin Kayacan'dan Kabacan'ı tavsiye etti Oradan Demirci'ye gitti Demirci Manisa City Population Manisa'nın Demirci İlçesi. ilçesini buldu Ne çıktı 378'lik Çok tatlı bir, bir site, site oldu garanti ee, War from Alfa'nın da Fıs olduğu ortaya çıktı <Gülüyor> Keşke gazeteciler de bu haberi koymadan önce Wolfram Alphanay'ı bir açıp deneselerdi. Canım test görselerdi. yayınındaymış zaten. Test yayını, mest yayını. Hani diyor yayını. bana. Kaba etler gibi. <gülüyor> David Peckham'ın karısı Gili biliyorsun. Biliyoruz orasını burasını gösterdiği fotoğraflarla gazetelerdeydi. Hatta kocası soymuş fotoğraftan önce. Oranı da aç, buranı da aç. Kocası soymuş ne kadar... Öyleydi şey, gazetede haberler. Ya. Nasıl kocası? David lan? soydu, David hazırladı falan diye. David hazırladı. Ve geniş adammış ya. Victoria Bakım şimdi de milyon dolarlık çantalarıyla gündemde. Çantanın içindeki değil esas çantanın kendisi para ediyor demiş uzmanlar. Amanın. <gülüyor> Uzmana bak. Neyin uzman olduğunu bilmiyorum. Ben şu tip bir uzman olduğunu yani Yalnız var ya çantanın kendisi daha pahalı. Ben aynısını gördüm alamadım annem izin vermedi diyen bir genç kız mı uzman? Ne bileyim ya. 1,5 milyon sterlin ki kaba bir hesapla hemen sana söyleyeyim. 3,5 milyon liralık çanta koleksiyonu varmış Victoria Beckham'ın. Ondan sonra ve bu çantaların içinin boş olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış. Fiyatları 7200 dolardan başlayan en az 100 adet Hermes markalı çantaya sahip olduğu ortaya çıkmış. Ne bu ya kaçakçı gibini bu? Ne bu çantalar ev çöp evler vardır ya. Nereye bakıyorsun Ege bırak artık bilgisayarı. Biraz dersin çalış ondan sonra bilgisayarda özledim. <gülüyor> 5 yıl, çantaların 5 yıl bekleme listesi var. Ne demek bu ya? Ya işte az üretiliyor. Çantalara 1,5 milyon sterlin verecek çok insan var. Ama az çanta var piyasada. O yüzden yazdırıyorsun kendini. Benim 1,5 milyon sterlin çantaya verecek param var. Acaba ben bu parayı nereye yönlendirebilirim? Efendim sizin listede isminiz var. 5 yıl sonra herhalde size uygun çanta var. O seneye kadar paranızı lütfen göllere atın falan diyerek ve orada danışman uzmanlar şey yapıyorlar parayı yönlendiriyor. Siz görev olsun siz sobada yakın falan. Yanlış bizim hep kombili diyenlere de yırtın lütfen. Makas veriyorlar. Doğru. 500 bin sterlinlik bir makas veriyorlar. Hı hı. Alın geri kalan 1 milyon sterlini bu makasta kesin. O çantanın içine 3 tane üretilen 80 bin sterlin, sterlinlik Himalayan modeline bile sahip diye öv Victoria Beckham nereden para kazanıyor tam olarak? Ee, şimdi şeyden zamanda dünyaladığını tamam, yaptı. Tamam. O oradan mı hala onu En iyisi görsün diğer şeylerini biliyoruz işte Melsisi, efendim ötekisi, ondan sonrakisi. Onları biliyoruz bugün ne durumda olduğunu. Niye bu bu kadın nasıl acaba ortak cüzdanları mı var bunların? Ortak cüzdan Kocasıyım. olsa cüzdan mı kalır ya? Şeye? Ha, kocasıyla. Kocasıyla ortak Olabilir. cüzdan. David Beckham çok para kazan. Bir de esas zaten onlar parayı şeyden kazanmadılar ki futboldan ve Spice Girls'dan değil yani. Sinerji doğdu ya. En iyi, en yakışıklı futbolcuyla en gözde Spice Girl birleşti. Ve, ve iki tane melek yavruları oldu. Melek yavruları oldu ve İngiltere'ye konuşacak malzeme çıktı. Hmm. Yani prens yaşlı. Prenses... D'den sonra şey değil. O kadar gözde değil. Ne yapalım? Biz bunları kral ve krediçe ilan edelim. Magazin dünyasını diyerek işte ondan sonra moda çekimleri bilmem neler falan filan. Bir çekimden bir çanta parası çıkarıyordur. Ne bir çanta sevgi? Kaç çanta? Kaç çanta parası çıkarıyor. Bu arada e, Amerikalı patron uyuyamıyormuş. Yapılan araştırma sonucunda. Olamaz. Amerikalı patronlar %19 daha az uyuyor. Diğer e, şeye göre. Diğer ülkedeki patronlara göre. %19 %19 kaç saat oluyor ya? 8 saat bir 1,5 saat falan az da değil ha. Uyuyamıyor tam istediğim uyku Son dakikada en tatlı yerinde uyanıyorlar. Zaten orada işte başında falan olsa çok sorun. Geç yatsa halbuki biraz. Bir yarım saat geç yatsa normalden fazla uyuyacak. Hiç kafaları çalışmıyor. Şey durumu var yani bu adamların esas uykusuzluk meselesi şeyle ilgili. Dünya borsalarında da paraları var ya. Hı hı. Dünyada büyük saat farkı falan filan her şeyi Amerika'ya göre ayarlamıyor tabii insanlar. Gün ışığına yararlanacağız diye. Daha açıyor Tokyo borsası. Şimdi Amerikalı adam onu da takip edecek. Orada da yatırımı var. Uyuyamıyor. Tokyo borsası ne oldu diyor? 30 kaçıyor. Patronu etkiler mi? Patronun altında bir sürü adam vardır ya o Tokyo borsasını takip eden. Zamanında Lehman Brothers uyuyordu işte. Bugün ne hale geldi? Ne geldi belli. hale geldi. Ortada. Walmart. Mesela Walmart hiç uyumamış. Bugün ne halde olduğu belli. Bir de Google. İki uyumayan şey var. Neye bakıyorsun diye gel? gelmiş mi 24? Ona bakıyorum. Evet. Ona bakıyorsun değil mi? Ben de gece kalktım baktım. Yoktu daha. Apreaer'ler düşmüş ya. Apreaer'i düşüyor. internette? onu anlamadık. 23-24 bakacaksın. 23-24 tamam. Düşmemiş daha. Aa. Nasıl olur? Gelir gelir. Mini Nova bozdu dün. Havai Meteor modelleri IzoHunt'tan araştırmak zorunda kaldım. IzoHunt bence zaten şey ya. Daha mı her zaman daha iyi diye biliyorum ben. Biz hep IzoHunt. Niye, niye kullanıyoruz IzoHunt'ı tam onu da bilmiyorum ama. Yani bazı insanlar e, illegal içerik falan için kullanıyorlarmış da. Hı, ben, ben daha, daha çok mesela e, ne için kullanıyorum? Dünya haritaları falan. Ben de mesela yayın, yayına <gülüyor> legal içerik uyduramadım. Evet. <gülüyor> ben ya? yayına hazırlanmak için kullanıyorum. Mesela gazeteleri bir gün önce çıkmadan önce ha, işte dünya bir... gazetelerini oradan bakıyorum. New ben. York Times falan filan. Hı -hı. Bir de mesela kendi ismimi arıyorum. Biz o hantla. <gülüyor> ben de arıyorum da hiç bulamadım ya. Bir de modern sabahlara falan baktım. Çünkü zaten hani onun telifi bizde ya. Evet, o yüzden rahat rahat bakabiliyoruz. O yüzden, yüzden bakabiliyoruz, modern doğru. sabahlara bakıyoruz. Sırf daha çok şey bulabilmek için haftada 34 saat yayın yapıyoruz. <gülüyor> Acaba onlarda düşer mi diye. Başka ne olmuş Nevitmiş? Bunlar da başka ne olsun Egecim. Daha başka. ne olsun canım yani koca dünya bu. Victoria Beckham'ın çantasından bile bahsettik işte daha ne daha artık yeter yani. Victoria Beckham'ın çantası öbürünün pabucu derken... ...gündemede dört bir yanıyla tam hakim olduk sevgili dinleyiciler. Şu güzel salı sabahına şık bir şarkıyla... Katılalım Train drops of Jupiter radyonuzda. Good night, good night, night, night,